en mücriminiz olarak bütün ümidimi O'na bağlamışım. Hacca gidip hacerül Esled'in karşısında, hele on beş gün, yirmi gün beklediğim halde Rabbim buna şahittir. İkinci bir günah işlememek için, hani bana bir kadın sürünmesin diye hacerül Esled'i öpmemeye sabretmem. Bütün bu niyetindeki, düşüncelerindeki şeyleri vesile yaparak Rabbime günahını affettiği insanların içinde,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 Rabbim de beni muhakkaz etmesin. Evet hac insanın maselah bütün seyyiatını yur yıkar insanı tertemiz hale getirir. Talihli insanlar, Cenab-ı Hakk'ın kerem-i lütfuna mazhar olmaya namzet kimseler. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa bir gün inşallah Cenab-ı Hakk onlara da nasip etsin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 en dâvidar edici o sahne yaşmasına inşallah vesile olur. Haç mesele silerden bu girizgaha girdik, bunları anlattık. Amrübün asın misaliyle de bunu gördük. Gördük ki Farık Aynat Efendimiz ki sadık ve mastuk insan. Meselef ma günahların affına vesile saydı üç şeyden birisi olarak. Kâbetullah'ı ziyareti karşımıza çıkarıyoruz. Böyle kutsi, mübarek ve yümürlü bir yola çıkarken, bugün olmazsa yarın inşâAllah çıkacağız. Belki bir gün cemaat halinde çıkacağız. Cemaat halinde Rabbimize karşı ubudiyetimizi arz etme imkanını bulacak, Fâri Kâinat Efendimiz'e hesap verme,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 Emrine bel kırıp, boyun büktüm, geldim dersin Rabbine karşı. Halbuki yukarıdan gelen ses, senin istifadenen mani olucu mahiyettedir. La lebbeyk denir sanam. Giydiğin elbise haramdan, kursandaki şey haramdan, dilinde kelam haramdan, kulağında kelam haramdan, ne senin lebbeykini kabul ediyorum, ne de sadekini kabul ediyorum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 ne sade ikini, ne de el-khayru kullu biye ikini kabul etmiyorum dersen ne olur benim halim? Haşa ki Hz. Hasan'a Rab, onun lebbeyk ve sade yüzüne vursun, hâib ve hâsır kılsın. Hz. Hasan, Efendimiz tarafından minber-i nebevide yanına çıkarılıp halka teşhir ediliyor ve gösteriliyor gibi. Bu benim çocuğum var ya, bu bir efendidir, efendi oğlu efendidir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 bir kimseye hac farz olursa, artık onun için refes yani fuhşiyata ait iş, söz, kavil ve düşünce olmayacaktır. Füsuk da olmayacaktır, cidal da olmayacaktır. Bunları terk etmiş olarak acca gidecek gelecek ve Cenab-ı Hak onu mağfiret buyuracaktır. Men عَجَّ falam فَلَمْ يَرْفُزْ وَلَمْ يَسْفُقْ رَجَعَكَ يَوْمَ وَلَدَتُ اُمْمُهُمْ Hadis-i Şerif'i biraz evvel okumuştum, hadisin başı aynı olmakla beraber bu müttefakun aleyh hadise mukabil tirmizinin rivayet ettiği hadisin sonucudur. şudur. <gülüyor> غُفِرَ ma تَقَدَّمَ min دَنْ Bu hava ve bu şekilde hacca gidenin bütün geçmişteki günahlarını Allah mağfiret buyurur. Cenab-ı Hak günahlarımızı mağfiret buyursun.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 Namaz kılarken dünyaya ait işlerle iştigalini gördüm. ruhen ve kalben tedirgin oldum. Sonra günahlardan arınmak için Arafat'a koşacak. kefene bürünecek, bunun manasını ilerideki derste anlatacağım inşallahü teala. El açacak, bir zevalden ta akşama kadar yalvaracak, yakaracak. Bir lahza dur olmayacak. Manasını ve gerekli olan şeyleri yeniden anlatmak üzere döneceğim o hususam. Ve sonra Müzdelife'ye gelecek ayrı bir meşakkate katlanacak. Remyi cimaredecek edecek nefsini, aklını ve mantığını taşlayacak. Kabe'yi yeniden tavaf ve veda edip ayrılacak. Ayrılıp Rasûl-ü vesselam'ın huzuruna çıkacak. Tekmil vermek üzere huzuruna çıkacak.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 Sarımolla bunu dile getirir. Ey saruban zimamı çeksem tikûyi yare virane dilde zira yer kalmadı karara. Ey saruban müşfik sen olmadın maşik ah hastere evlik etme rahmeyleyip bu Atının devesinin üzerinde hevde çeçin üzerinde ilerlerken Ravza-i Tahire'ye doğru.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 جعل امتي محمد عليه الصلاه والسلام نصيب وميسر يلسن لله تعالى الفاتحة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفيقي ولا تصامي الا بالله لله. عليه توكلت وإليه ونيب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا إثال له الذي لا أحسي ثماء عليه كما أثنى على نفسه عز جاره وجل ثناه ولا يرسف جنه ولا يخرف وعده ولا فأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله السابق إلىنا منه ورحمة للعالمين ظهور صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه Ma bād fayā'ibād Allāh, Şālīl Allāh Taʿāla wa atīrū. Fakat ʿalā Allāh Taʿāla fi kitābihi الحج فلا الله Eşhedü en la ilahe illallah ismini Rabbimiz yaptığı gibi Rabb'in ismine mukarin kılarak ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deriz. Ona selam çakan, temennilerimizi keser. teşekkürlerimizi ve senalarımızı arz ederiz. Aynen bunun gibi fiili vasıfattan ibaret olan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 Banda bahçesinde dişlelerin çağladığı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a bir testi suyla gidip çoban armağını çam sakızı temenin ifadesidir. Ya Resulallah, gelişimize de getirdiğimiz şeylere de senin ihtiyacın olmadığı müsellemdir. Ama edeb ettiği huzuruna gelirken eli boş gelmekler. sana salat ve selam getirdik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 Öyleyse bunu terk etme cefa ifadesidir. Hz. Muhammed Mustafa bak ne sallallahu aleyhi ve sellem. مَنْ زَارَن۪ي بَعْدَ مَوْت۪ي فَكَاَنَّمَا زَارَن۪ي ف۪ي Vefat ettikten sonra beni ziyaret eden, hayatında ziyaret etmiş gibidir. Nasıl onlara şefaat edeceğim, ona da öyle şefaat edeceğim. Ve yine Hazreti Mustafa buyuruyor. Men zâra kabri vecebet le şefâatî. ziyaret edene şefâatım vacip olur. Bir borç bilirim ona şefaat etmeyi.'' Ve yine Hazreti Mustafa buyuruyor. Men hacce velem fakat cefâli. Haccetip de beni ziyaret etmeyen bana cefa etmiş, beni müteessir kılmış olur. Ve yine Muhammed Mustafa buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. "Beyne <Sessizlik> kabri ve minberi Ravatun min Cennet ve minberi ala Minberimle mihrabı marası cennet bahçelerinden bir bahçedir ve benim minberim havzımın başındadır. Dünyada oraya gelen mana cüralerini yudumlayan" ahirette havzundan benim elimle kadeh, kadeh içecek demektir. Fahri Kainat Efendimiz böyle buyurursa, kendini ziyareti vefanın ifadesi sayarsa, herki ziyareti cefa sayarsa, kalbür ürpermeli ona karşı saygısızlıktan, ben kabetullahi ziyaret eder de, oranın hatibini ziyaret etmeden nasıl dönerim? Ben Beytullah'ta namaz kılarda imamla gidip selam çakıp tanışmayı nasıl ihmal ederim. Mümin bu türlü gafakan ve heyecanla dolu kalple Hazreti Muhammed Mustafa'nın huzuruna gider. Selam verir ve ona tahalatını ifade eder. Allah cümleye nasip ve müessir eylesin. Yolları çıkan herkes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 o Medine izi tozu bu kuddusi yüzüne tutiadır sözüyle anlatır. Tozunu toprağını alayım. Tutya diye burnuma götüreyim. Kokularken dünyada bundan daha tatlı bir koku yoktur diyeyim. Yunus bütün Anadolu'nun Hz. Muhammed aleyhissalallahu aleyhi ve sellem dergülerinin siyatına tercüman havası içinde arayı arayı bulsam izini.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 Selam verip alanlar arasında bulunduk ya Rabbi. Eteklerimizi boş geriye döndürme. Etekleri mücevherlerle dolu olanlarla beraber bizi de âşrünneç şeyler. Ahmet Rufai Hazretleri, Fahri Kainat Efendimizin, Muhammed Mustafa Emcet Efendimizin, Kainatın iftihar Tablosu, Şerefi Beni Adem Efendimizin Şerefli torunlu olarak, on iki tarikat imamından biri bulunarak, açtığı çırda binlercesine nuru Muhammed'i intikal ettirme şerefiyle baş arş-ı kemalata ulaşmış olarak, 80-90 yaşında son hacini yaparken şerefli dedesinin huzurunda mahzun ve müketler oturuyor. Belki de kendisine bir şifre gelmiş. Badema gelip ziyaret edemeyeceksin, artık senin içinde rehmet vahis mevzudur. Ak saçlı insan, ak sakallı insan, ak alınlı insan, birlerce kirli alnı ak yapan büyük insan. Mükedder kalbiyle bir kere daha şöyle son olarak, cemali ve kemalini yakazede görsem, o pamuk gibi kaparsam, Günahkar anlamı sürsem, dudaklarımı o tatlı eller üst üzerinde gezdirsem, ne olur? Sultan'a sultanlık, kedaya kedalık yakışır. Yarasun Allah, lütfediver. O bu iç heyecan ve heyecanlarını yaşarken, dilin tercüman olması mümkün olmayan bu manalara tercüman olmaya çalışırken, birdenbire ruzeyi tahire, ihtizaza gelmiş gibidir.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 Neslimizin ne kadar şey her herhalde idrak ediyorsunuz. Aradaki boşluğu görüyorsunuz. Onu tanımayıp birbirine düşen insanların nasıl canavarlaştığına şahit oluyorsunuz. Allah'a hamd ve sena olsun. Onu bize bildirdi. Gönüllerimize duyurdu. Açtığı şehra içinde arkasında topladı. Yaptığımız şeyleri yaptık. Yapamadıklarımıza üzüldük. Bağışla ya dedik. Allah dedik, muhakkata etme Allah'ın Habibi dedik, Sen alemlere rahmet için gönderdi. Şefaatil ahlil kebahiremin ümmeti dedirtti. Biz günahkar ve günah Kebair olanlara sen şefaat eylediği arkanda kemer ve seyyubudiyet içinde duruyor. Dualarına amin diyor, elimizden tutacağın anı bekliyor. Arş-ı kemalata yükselteceğin dakikaları bütün şevk ve ihtiyapla intizar ediyoruz. 2 3 asr-ı perişan ve sergardan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın gurran muhacilin ümmeti, başı secdeli kalbe heyecanlı ümmeti, uzatıp da ellerinden tutacağı anı beklemektedir üzerlerine ve yüzlerine nazar merhamet ve mürüvvetle bakacağını beklemektedir. Baktığı an içimiz yunacak, yıkanacak, tertemiz kimseler olarak Ahmet rufa Hazretleri gibi kurbu huzuruna yükselme havasını iktisap etmiş olacağız. Cenab-ı Vücud ve Tekaddes Hazretleri, İslam'ın son karakolu günlerini uyku içinde geçiren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 سبحانه بارك على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين ربنا انك اللهم عن الصديق الله على صدق ابي بكر الفاروق ومراد الله عنهم وعلي سته الباكر العشره المبشره وعلي الصحابه من هو الا برار وسلم تسليما يوم الحشر والقرار فَحْشُرْنَا مَعْهُمْ بِلُطْفِكَ اَم۪ينَ Allah'ın mevzûmlerine saadiyo <gülüyor> olsun, mankadâ büsûmlerine saadiyo olsun, Allah'ın Allah, Allah'ın Allah, Allah kulları, اِتَّقُوا ve وَاَطِيعُهُ Allah'a karşı çok saygılı olun, sizi yaratan, maddi-manevi istikamet veren, doğru yolu gösteren, sırat-ı müstakime hidayet eden, imanla kalbinize itminan getiren, kainatı konuşturup kendisini anlatan, nefsinizde size kendisini tanıttıran, Rabbinize karşı çok saygılı olun. Rabbinizin himayesine girin, Rabbinize itaat edin. İnne Allahe ye'mru bil adli ve ihzani ve idâi bil gurbe. Muhakkak Allah adaletle emrediyor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 binlerce tarrakalarla mevcudiyetini ölmemiş kalbere duyan vicdanlara duyuruyor ya, ve yine en geniş manasıyla yakınlarınıza bir şey vermekle, yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda şah açması istikametinde, mal ve canın pazara sürüldüğü bir dönemde varınızı yokunuzu yakın daireden başlayıp zarf etmekle size emrediyorum. وَيَنَٰى اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِّ يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ <gülüyor> تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın en genişinden, açığından, kapalısından, büyüğünden, küçüğünden, bacayı ve saçağı saranından, henüz bir kısım kimselerin anlamadığından, dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, beşerin idrakının değil, sahibi Kur'an'ın, Resul-u çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, hayır-hanklık yapıyor. Ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz, bir süre iri yol içinde, bir sürü sıksaklı yol içinde tek doğru yol olan, Sırat-ı müstakimi bulasınız. Âmme içinde cennete dahil olasınız. Akimissalâ. İnnes salâte tenha ani'l fahsâi ve'l münker. Ve lezikrullâhi ekber. Vallâhu ya'lemu mâ tesna'ûn. Sedakallâhu'l azîm. Allâhu ekber. Allâhu ekber. Allâhu ekber. Eşhedü en la Der üke